Merhabalar, ben Ayşe Çavdar. Ben İşler Gözaydın. Bir Yasaların Ruhu programında daha e, açık radyodasınız. Ve biz Türkiye'de polis devleti var mı yok mu, polis mi var, devlet ne falan gibi Carmen Çorman konuları konuşacağız. iki hukukçuyla işler her zamanki gibi bizimle. Aslında her zamanki gibi değil ama ne güzel ki iki hafta üst üste bizimle oldu. <gülüyor> Ve geçen haftaki konuğumuz e, Avukat Murat Deha Bodur oldu. Geçen hafta oh, size hoşça kalın diyememişti. Çünkü birdenbire kapatmıştık programı. <gülüyor> bir haftadır burada beklemiyor merak etmeyin. <gülüyor> evet yani bu e, endişeli vatandaş olarak e, yine e, soracağım. Benim aklıma mesela hani polisin e, mutlak alis saldırısı geliyor. Yani hmm. hani orası bence zirve hmm. noktalarından bir tanesiydi. Bir başka zirve noktası da örneğin bir grup avukatın e, ya da Çağdaş Kukuşlar Derneği'nin hmm. e, işte... Bürolarının hı -hı. tamamen kanuna aykırı evet. bir şekilde ve işte yanlarında savcı olmaksızın hı -hı, veya hı -hı, baro hı -hı. temsilcileri de bulunmaksızın tam detayları şimdi hatırlayamıyorum ama oldukça açıkça kanuna aykırı bir şekilde basılması ve işte eşyalarına ev konulması ve oranın dağıtılmasıydı. Hı -hı, hı -hı. Peki nasıl bulabiliyor yani kim veriyor mesela böyle bir emre kimden alıyor polis böyle bir durumda bu emre git? şey diye yani hani hı. savcı vermiyordur herhalde böyle bir emri savcı vermez diye. Tahmini. Yani resmi olarak vermiyor olması lazım çünkü kanunlarda ve ilgili yönetimliklerde mevzuat dahilinde belirlenmiş kurallar açıkça ortada hem avukatlık kanununda yazılı bunlar hı hı. hem de ceza kanununda ceza usul kanununda ve işte birçok yönetmelikte açıkça geçiyor usuller ve kurallar ve nitekim onlara da bağlılık önemli ve onların uygulanması bir tradisyondur bu bir yandan da ve hukukun hı hı. sağlamlığını arttırır ama ...onlar burada çok rahatlıkla kırılabiliyor... ...keza avukatların çalışma alanları olan... ...ve doğrudan doğruya yargı... Sü ...sücesi olarak avukatlar orada görev yapıyor... ...yani mahkemenin bir parçası... Işte ...yargıtçılar, savcılar ve avukatlar var... ...ve savunma hakkı kutsal bir aktır... ...hani savaşta bile... ...savaş hukukunda bile yeri vardır... Hı -hı. ...dolayısıyla bu avukatları orada... ...mahkeme salonun içinde öyle bir saldırının... ...olması zaten bir niyeti ortaya koyuyor... ...yani diyor ki... E, ...devlet, iktidar veya yani neyse güç... İdare, hı hı. ben diyor bu kuralları anında ortadan kaldırırım, istediğimi yaparım ve gelip de senin canına ot tıkarım diyor yani bu onun karşılığı bence. Ya bu bir gösteri bir da yani bir sonraki aşamada başka bir daha ciddi güç gösterileri de uygulanabilirinde bir işareti. Şimdi bu, bu programın adının yasaların ruhu olmasından bir sebebi vardı başında itibaren biz yasayı değil hani onun gerek uygulamada gerekse ideolojik hani da şeysinde kelime kullanımında diyelim ee, ne anlama geldiğini bize ne demek istediğini e, bulmaya çalışacaktık bu programda umarım becerebiliyoruzdur bu benim dikkatimi çeken şeyle ilgili hani bu programa konu etmeme sebep olan konu edelim mi diye işlere önermeme sebep olan şey aslında çok pratik bir şeydi. AKM'nin önünden geçerken orada bir kaldırım var. Kaldırımdan yürüyemezsiniz. İlle de yoldan yürümek zorundasınız. Çünkü AKM'nin önündeki kaldırım çevik kuvvet işgali altında. Yani orada bir kırmızı şey var. Hatta hafifçe e, şeridin. Ee, yanına çıkmaya kalkıştığınız zaman da çevik kuvvet hemen sandalyesinden kalkıyor ve size doğru gelmeye başlıyor. Bu, bu ne demek ee, diye size sormak istiyorum. Hukuken bu ne demek? Mesela polisin orada olması için bir sebep yok aslında. Çünkü orada bir gösteri yok, bir olay yok. Yani hani Gezi Parkı her an kapatılması gerekebilir. Belki şey Iğdır'da bir gösteri olur. Gezi Parkı'nın da kapatılması gerekir. Belki böyle bir aciliyet dışında bir şey yok. Bu bir hukukçu olarak size nasıl görünüyor? Yani hani Polis çünkü devlet adına zor kullanma e, yetkisine sahip bir şey. Ben işi biraz daha gerisinden başlatayım. Bu polis vazife ve selahiyet kanunu denilen düzenleme hı hı. aslında 1934 tarihli bir düzenleme. Olması gereken de bir düzenleme ama niye olması gereken bir düzenleme? Yani e, görevlerinin sınırları nedir? Yetkilerinin sınırları nedir? E, diye çizgiler çizen bir düzenleme yani hani kanunların ruhu diyoruz Hı -hı. burada olması gereken aslında bu yani bu güç kullanır kamu gücü en e, sınırsız aslında Hı -hı. E, meşru şiddet aracı ve hani beryan gayet şeyle tanımla düşünecek olursak Hı -hı. E, dolayısıyla o şeyi o gücü sınırlayabilecek bir düzenleme nedeniyle yapılmış ha hmm. neye dönüşüyor ee, nasıl bu e, kolluk gücü e, şeylerini yetkilerini arttırabilir ne ne şekilde genişletilebilir genişletebilire dönüşüyor hmm. e, her zaman e, bir takım e, Uygulamalarda netekim e, Türkiye'de de böyle oldu. Geçtiğimiz programda bahsetmiştim 2007'de Haziran 2007'de ne yazık ki e, ana muhalefetinde hiçbir hemen hemen fazla e, şey olmaksızın tartışması olmaksızın çok ciddi bir takım değişiklikler getirildi polis vazife severiyet <gülüyor> kanununda. Mesela e, işte. E, ...durdurma ve kimlik sormayla ilgili... ...bir takım yeni düzenlemeler getirildi. E, işte, ve bunun içinde tanımlar şu şekilde... E, ...polis kişileri ve araçları... ...bir suç ve kabahatin işlemesini önlemek... E, ...suç işledikten sonra işte yakalamak... ...faillerin kimliğini tespit hı hı. etmek... E, ...vesaire vesaire gibi amacıyla durdurabilir diyor. Ama bunlar o kadar geniş kavramlar ki... ...bunun içine pek çok şeyi sokabilirsin... ...öyle bir şüphem vardı... E, dolayısıyla e, bunu e, durdurdum mu şey yapacak e, tamam içinde düzenleme olarak keyfilik oluşturacak şekilde durdurma işlemi yapılamaz diyor ama bunlar da içi o kadar e, hukuki olarak doldurulması zor kavramlar ki pratikte yani ben teoride onu çok rahat görebiliyorum pratikte daha da beter olması Öyle, lazım. Öyle pratikte tabii ki daha beter üstelik bir de şöyle bir şey oluyor pratikte hani teorideki aksaklıklar zaten mevcut. Hı hı. Bir yandan tabii ki bir ülkede toplumsal bir düzen içinde kolluk hı hı. gücünün olmaması, keşke olmasa, gerek kalması buna ama hani sonuçta ihtimal de yok de, İmkan, ihtimal yok. dolayısıyla politik bakımından değil. böyle bir şey tabii, söz konusu değil. Dünyanın hiçbir yerinde değil. En azından şu yaşadığımız dünya düzeninde. Hı hı. Fakat Burada şöyle bir şey söz konusu. Diyelim polis size geldi. Sizi sokak ortasında durdurdu. Hı -hı. Ve kanuna aykırı bir şekilde. Ki birçok zaman bunun uygulamaları mevzu bahis. Dosyalarda da var. Bunun Hı -hı. belgeleri vesaire. Ve üzerinize aradı. Eşyalarınıza el koydu. Ya da işte geldi büronuzu bastı bilgisayarlarınıza el koydu. Halbuki onlardan normalde kayıt alması gerekir Hı -hı. Ve bir geride bırakması gerekir çok. imkan dahilinde ama bunların hiçbiri uygulanmıyor. Siz de... Ama bir de üstünün üstelik de darp edildiniz bol miktarda farz hal. muhal. Siz de ne yapıyorsunuz? Polisin darbına karşı elinizde fotoğraf, görüntü ve tanık da var. Hı hı. Buna karşı bir şikayette bulunuyorsunuz. Ne oluyor? Bunun sonucunda size karşı polisler sizin onlara açtığınız davadan daha hızlı bir dava açmış oluyorlar. Evet. ...işte kamu görevlilerinin... ...görevlerine engel olmadan... Evet. ...ceza kanunu 265'ten veya başka... ...müyedelerle... E, ...ve yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz... Evet. ...yani evet. üstelik de evet. 10 kişi size... ...belki de saldırdı... ...ve bunlar kamu görevlisi... E, ...resmi polisler... ...veya siviller ve siz tek başınızasınız... Hı hı. ...ama ona rağmen... E, hı hı. ...çok daha güçsüz bir kadın... E, ...bir adam veya sakat birisi de olabilirsiniz... Ama ona rağmen onlara siz saldırmış oluyorsunuz karşı karşıya kaldığınız diğer davada. Yani bir yandan da öyle bir mekanizma işletiliyor. Hmm, Dolayısıyla çok sistematik bir mekanizmadan bahsediyoruz. Üstelik de denetlenmeyen veya Hı -hı. denetiminden özellikle kaçınılan çok zorlamalarla ancak denetiminin tırmalayarak mümkün olduğu. Hı -hı. Bir de kim bilir eğitim aşamaları nasıl hani onları bilmiyorum merak ediyorum. Aslında günün birinde vaktim olsa gidip görmek de isterim hani o... Polis hı hı. kolejlerinde, okullarında nasıl bir hukuki eğitim söz konusu? Hı hı. Hani bazı anlaşmalar veya Avrupa Birliği işte anlaşmaları çerçevesinde bir takım düzeltmeler yapılıyor ama belli ki çok eksik kalıyor. İşler e, sen daha teorisine bu işin yakın olduğun için sana sormak istiyorum. Polis devleti ne demek? Ee, hukuk devleti yerine e, kamu gücünün, kamu kolluk gücünün e, pek çok şeyi e, geniş bir alanda e, uygulayabileceği e, imkanlara sahip olduğu bir düzen demek. Aslında e, bu tanımı yaptım ama biraz benim aklımda biraz önce senin sorduğun soruya cevap vermek vardı. Onun için <gülüyor> bir an tereddütle <gülüyor> e, durdum. Sen e, biraz önce niye bu insan yani niye burada bulunuyorlar? Diyorsun. İşte bu 2007'deki değişikliklerden bir tanesi de önleme aranması denilen bir şeydi. Şimdi önleme aranması e, özellikle e, kitlesel bir takım eylemlerin yapıldığı yerlerde uygulanması e, için e, düzenlenmiş bir hüküm. Hı hı. Nedir e, önleme araması? E, tehlikenin ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla, şimdi sıkı durun... Usulüne göre verilmiş sulh, sulh ceza hakiminin kararı veya bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mülki amirin vereceği yazılı emirle. Ee, kişilerin üstlerini, araçlarını, özel kağıtlarını, eşyasını arar. Alınması gereken tedbirleri alır. Suç delillerini koruma altına alarak işte e, ceza mahkemeleri kanunu hükümlerine göre gerekli işlem yapar. Ama bunu nerede yapıyor? Şimdi bunu e, özel e, konutlarda vesairede vesairede yapmıyor. Tamam. Bunu, yaptığı, tamam. ha, bunu yaptığı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu kapsamına giren toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapıldığı yerde veya yakın çevrede birincisi. İkincisi e, özel hukuk tüsel kişilerle kamu kurumu neteliğindeki meslek kuruluşlarının sendikalarının işte genel toplantılarının yapıldığı yerlerde. Yani hep bir toplanma e, tanımıyla yani halkın topluca bulunduğu toplanabileceği yerlerde. Senin söylediğin tam o hı hı. bulunduğu veya bulunabileceği yerler kapsamına giriyor. O zaman bütün e, kamusal alanlarda. Tabii her türlü dayanır, toplu hı. taşıma araçlarında seyreden taşıtlarda arama yapabiliyor. Dolayısıyla şey. bu 2007'de getirilen şeylerden bir tanesi, hükümlerden bir tanesi ve bence e, toplantı e, ve gösteri yürüyüşleri, e, pardon toplantı ve gösteri hakkına en büyük darbelerden bir tanesi. Çünkü çok rahatlıkla e, engelleme imkanı olan bir alan. Dolayısıyla yani e, ya bir yandan da yine dönüp dönüp aynı şeyleri söylüyorum. Hak verilmez alınır. Yani e, iktidar dediğin kavram tabii ki aslında her türlü aracıyla kendi e, gücünü kurmaya çalışan bir yapıdır. Hiç kimse de aman da aman biz işte nezaket gösterelim demokratik haklarla insanları da şey yapalım falan diye değil. İktidar ya bu şeyin iktidarın özündedir. Siyaset dediğin mücadelenin verilebilmesidir. Siyasi parti ve muhalefet dediğinde buna zaten karşı çıkacak olan yapılardır. 2007'de bütün bunlar geçirilirken ben hasbelkader kader kendi alanım olduğu için satır satır tırnaklarımı yiyordum. Ama yani doğru dürüst hiçbir muhalefet yapılmadı. Yoktu çünkü bambaşka yani ideolojik olarak benim için başkaları için gayet 2007, anlamlı olabilir ama saçma sapan işlerle uğraşılıyordu. Cumhuriyet mitinglerinin yapıldığını evet, bahsediyoruz. Evet onlarla uğraşılıyordu o sırada bunlar... Sessiz sedasız geçirildi. Hmm. Eyvah. Ee, İştah çok sinirlendi. Ben o yüzden e, şarkıya geçmek istiyorum. E, İştah'ın sinirlenmesini e, atfederekten e, bu şarkıyı anons edeceğim şimdi. Madem iştah'cım bu kadar asabileşti. bir masa birleşmem de Ender'dir ya. Beni bile sinirlendirme <gülüyor> kolay o, iş değildir. Altyazı yani. <gülüyor> Din izi Peki. Call the police. So worried by the lover that you married And you didn't know what to do You've been hit by a hammer on the head he And nearly dead And all our worst fears came true Call the I ever, ever broke the law It felt it was very busy and that there is, and we knew what Call the police all the police. Time Al Capone Doing all his different from the door He knew a shady dealer Who had done a dirty DJ The sooner he could settle But some go Tekrar merhaba aradan sonra e, işte bilmiyorum sakinleştirme canım. Ya Call the Police diye bir de yani sakinleştirmek <gülüyor> için parça çaldın. İnsan nasıl sakinleşiyor? Call the Police aslında bekçi kahverengi kıyafetli bekçiler dönemi. Yani e, hani 70'li yılların bizim eski filmleri düşünelim mesela orada. Kahverengi üniformalı babacan bekçi gelir ve... Çukura düşmüş o, o çocuğu polis, kurtarır ya da hırsızın peşinden o, koşar. O güven verir O refah, o refah devleti Şimdi devletinin polisi. Ya, polisi. O... Demek istiyorsun ki o refah devletinin polisi. <gülüyor> <gülüyor> Yok o, öyle demek istemiyorum. Sadece hani genel <gülüyor> anlamda böyle insan ihtiyaç duyduğunda e, başı sıkıştığında gönül rahatlığıyla arar ve sonuç elde edebileceğini umar ya hani hırsızlık durumunda, taciz durumunda. Ya bir şey söyleyeceğim O zaman edelim. sanki öyle bir şey vardı ama şu anda mesela bende o his tamamen ortadan hani bıraktığım avukatlığı falan kayboldu öyle bir Yoksa. hisim hiç yok. Bir şey söyleyeceğim. Bu his Türkiye'de hiç oldu mu gerçekten? Yani gönül rahatlığı olan polisi, birileri vardır herhalde. Polisi arayabildiğimiz bir zaman ben hatırl yani hani ben de o kadar genç sayılmam ama çok yaşlı da değilim fakat ben hatırlamıyorum kendi e, deneyimimde. Sen hatırlıyor musun? Böyle gönül rahatlığıyla evet. Aileden hatırladım. Çok az sayıda bir iki vakı var sanki şöyle ucundan hatırlıyorum ama bu da 70 yıllar falan herhalde işte pol derinde olduğu ve daha böyle objektif bir belki de bir parça bir tık daha dengeli bir teşkilatın belki de olduğu bir zaman da o zaman. Sen ne diyorsun? Ben hatırlamıyorum. Şimdi işte hatırlıyor musun peki? Bunu hatırlarsın. Biz bir program yaptık aile polisiyle ilgili. Aile polisi. Şimdi aile polisi uygulaması 2008'den beri şeyde e, gündemde pilot uygulama olarak Erzincan'da başlamış. Erzincan'a e, özellikle dikkat çekiyorum. E, ve bu polis şöyle yapılanıyor işte şeyde 42 bin e, aile var Erzincan'da. Erzincan'da polis başına polis sayısına bölünüyor bu ve e, işte kaç47 e, aileye bir polis mi düşüyor öyle bir şey ve oyna bunlar... kimliği gibi evet, evet. evet Aynen öyle süper tehlikeli. aynen, aynen öyle sonra şey yapılıyor o aynı mahalledeki e, ailelere bakan polisler mahalle polis teşkilatını oluşturuyorlar Şimdilik bu karakol polisinin yaptığı üstlendiği bir işlem ama pilot uygulama diyor Eğer yani hani gerçek uygulama uygulamaya geçilirse, yani neredeydi? Adana, Mersin ve şeydeydi, Erzincan'daydı. Gerçek uygulamaya geçildiğinde bizim e, esasında aile takibi, sürekli aile ve bireylerini takip eden bir polis ekibimiz olacak. Bu polis ekibi ama yalnızca şey yapmıyor. Onun adına? E, aileden sorumlu olmuyor. Bunun bir anlamı var. Mesela aileye gidip Hastan var mı? Ailede suç işleyen var mı? Uyuşturucu bağımlısı var mı? İşte e, akli dengesi bozuk olan var mı? E, ailede şiddet var mı? Diye periyodik soruyor. Peki bu polis memurları sosyoloji, psikiyatri ve ona gibi eğitimler alıyorlar evet. mı? Ay, ay, yani geçmiş olsun. Ama şöyle bir şey de yapıyorlar. iki haftada bir mahalleliği toplayıp güvenlik e, bilgileri Efendim. veriyorlar. E, ve... Mesela orada ihtiyacı olan öğrenciye burs da topluyorlar. Yani belinde silahlı bir adam geliyor şeye nededir ondan. Ben lokantacıyım diyor ki işte şu çocuğa burs vereceksin. Şimdi polis sosyal hizmetlinin yapacağı, sosyal görevlinin yapacağı bir işi yapıyor şeyde burada. Model ben, 1936 her... Almanya'dan mı? <gülüyor> <gülüyor> Bilemiyorum. Şimdi benim sabahtan beri polis devletimi, <gülüyor> polis devletimi diye sormaya çalıştığım şey bu. Biz Taksim'de polisin sert yüzünü gördük. Yani artık gö görmeye de devam ediyor. Zannediyorum ki hani ikinci bir emre kadar eğer bu hükümet yumuşamazsa ee, Çevik Kuvvet AKM'nin önünden ayrılmayacak. Yani hep orada olacak. Ee, Beşiktaş aynı durumda. Beşiktaş da zannediyorum şu anda 10-15 sıradan bir günde. O, AKM meselesi bayağı polis squad gibi değil mi? Resmi. Evet. evet, evet aynen öyle. Ee, Meydanda zaten ayrıca var. Maksim'in önünde ayrıca duruyor. Galatasaray'da ayrıca duruyor. Zaten görmedikleri zaman da benim sokakta fark ettiğim şey insanlar... Ee, polis görmedikleri zamanda nereye saklandılar bir olay mı çıkacak diye soruyorlar gördükleri zaman değil görmedikleri zaman çünkü polisin onlara tuzaklık kuracağını düşünüyorlar benim size sormak istediğim şu yani hani bu koşullar altında hala hukuk devletinde yaşıyor sayılır mıyız ben iddia ediyorum sıradan vatandaş olarak son derece sıradan bir şekilde hakikaten biz en azından İstanbul'da olağanüstü hal koşullarında ve bir polis devletinde yaşıyoruz ee, bu bir yanılgı mı Tamamen katılıyorum. Ee, ben de. Ben de e, yani e, ne yazık ki e, bir şekilde o e, yasaların geniş çerçevesi e, bu e, şeyi de bu şekilde yorumlamaya da imkan verebiliyor. Dolayısıyla senin biraz önce sorduğun ben buna karşı nasıl e, bir önlem alabilirim, nasıl e, bundan kurtulabilirim sorusu da e, cevapsız. Cevapsız da hatta daha da ötesi e, hiç olumsuz bir insan değilimdir veya pesimist bir insan değilimdir ama e, çok karamsar tablo yaratan bir hale dönüşebiliyor. Bir de tabii e, yani yargısal uygulamalar sonucunda, yargısal süreçler sonucunda e, şey alamadığını, e, sonuç alamadığını görmek zaten ayrı bir e, toplumsal olacaktır. E, ...umutsuzluk getirebilecek bir durum. Ama bu biraz şey değil mi? Yani hani bu, bu, bu umutsuzluk... ...aynı zamanda devletin meşruiyetinin... ...ortadan kalkması, o social kontraktının... Yani ...toplumsal sözleşmenin ortadan... ...kalktığı anlamına da gelmez mi bir parça? Evet, zaten insanların tepkisi ve... hani ...çok yoğun tepkisi diyelim o son dönemdeki... ...biraz da buna dayanıyor. O kadar... ...haksızlıkla karşılaşıyor ki insanlar... Kuvvet de muhtemel zaten gezi olayları bu ıı, durumun yani çok ilginç bir ifadesiydi. Yani hiç beklenmeyen bir şekilde ıı, hatta hatta beklenmeyen bir takım grupların gençlik gruplarının vesairenin hmm. ıı, bir şekilde o ıı, bahsettiğimiz ıı, psikoloji çerçevesindeki bir ıı, karşı çıkışının ifadesiydi. Ha daha sonradan neye dönüşür? İtiraf edeyim, benim çok merak ettiğim e, yine ben e, siyaset yani benim için e, meşhur yani şeyin e, siyasi e, mekanizmaların kullanılması her zaman çok daha ilginç gelen bir e, veya çok evet. daha e, meşhur olan bir alan. Dolayısıyla seçimlere nasıl yansıyacağını her zaman merak ederim. E, yani şu anda bu hani isyanı rahatsızlığı vesaire ifade ediyoruz ama bu e, şeyler risiyat ne kadar e, seçimlere yansır? Önce yerel seçimlere sonra genel seçimlere hala soru işareti var. Benim endişem de e, şu yönde bu psikolojiyle seçime nasıl gidilir? Yani o seçim sonuçlarına gerçekten güvenecek miyim? Ben ondan emin değilim. Yani bu, bu koşullar altında gidilmiş Eyvahlar bir seçim. O, e, bir şey... sonuçlarına güveneceğimden emin değilim. Yani hakikaten çünkü hani. Ee, polisin... O zaman e, yani yine onun e, mekanizması e, buna karşı çıkan kişilerin e, mümkün olan her şekilde seçim sandıklarını kontrol etmesidir. Kesinlikle. Onların başında durmasıdır. Benim tahammül edemediğim bir şey, e, Matheus Türkiye'de çok fazla şikayet edilip aslında kimsenin de fazla bir şey yapmaması. Ohu. Sonuç itibariyle e, eğer bundan şikayet ediliyorsa gidilip e, gönüllü olunur. E, neyi uygun görüyorsanız, kendi... E, Dünya, yani şey tercihiniz neyse siyasi tercihiniz neyse onun çerçevesinde e, orada gözlemci olursunuz. Muhteşem bir yol gösterdi işler. Demek ki bu seçimlerde hepimiz se sandık görevlisiyiz aynı zamanda. Tabii çok gerekli bu. Hı -hı. Sen ne diyorsun? Nasıl, bu, bu duyguyla nasıl başa çıkacaksın? Bir avukat olarak ve aynı zamanda hani e, ilgili davalara bakan gönüllü bir avukat olarak. Hukuki yolların e, zorlanması gerektiğini düşünüyorum. Yani hukuki çerçeve içinde tabii ki Hı -hı. işte siyasi alanda bir Takım faaliyetlerde bulunmak da mutlaka e, gerekli olan bir şey. Hani hem seçimlerde denetmenlik, gözetmenlik evet. yapmak ama bunun dışında e, insanlar başlarına gelen hukuka aykırılıkları, e, ekonomik imkanları fazla olmasa bile bu konuda onlara destek verecek olan örgütler hı hı, veya hı. işte kişiler olabilir bu konuları zorlamak ve bunları geliştirmek gerekiyor Türkiye'de. Nitekim... Her dava ayrı bir kayıt haline dönüşüyor. Zaten Hı -hı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi var. Hı -hı. Dolayısıyla oraya gidiyor iş. Anayasa Mahkemesi şimdi zaman kaybettiriyor tabii araya Girdoğu'da son değişikliklerle. Ama o çerçevede mutlaka hukuki mücadelenin yürütülmesi gerekiyor. Hukukun ciddiye alınması gerekiyor. Evet gerek. çünkü tırmalıya tırmalıya yavaş yavaş da olsa bazı değişiklikleri yol açıyor. Hı hı. Yani bunu görüyoruz. E, bo boşa gitmiyor hiçbir emek. Efendim yasaların ruhu programı e, biraz e, buruk ve biraz e, asabi bir şekilde bitti bu hafta. Ama mevzumuz polis de, o yüzden e, normaldir diye düşünüyorum. E, bu hafta önce sen hoşçakal da istersen. <gülüyor> <gülüyor> Hoşçakalın huzur dolu iyi bir hafta diliyorum herkese, <gülüyor> hepinize. Görüşmek üzere. Polise temas etmediğiniz bir hafta diliyorum ben de size. <gülüyor> Yasaların Ruhu Adalet Arayışından Sosyal Mühendisliğe Hazırlayan ve sunanlar Ayşe Çavdar ve İşler Gözay'dır. Açık Radyo program destekçisi olun